تنتيا من وكان عرشه على الماء وكان عرشه على وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَذْعُونٌ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا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 Ala yumma ma tihim laysa masruf fa na'mhum muhaqqiqin ma kanu bihi yastehzi'un er insana tarafımızdan bir rahmet tattırır da sonra bunu ondan çekip alırsak tamamen ümitsiz ve nankör olur. <gülüyor> Eğer kendisine dokunan bir zarardan sonra ona bir nimet tattırırsak elbette kötülükler benden gitti der çünkü o şımarıktır kibirlidir. Ve in azaquna Ancak sabredip güzel iş yapanlar böyle değildir. İşte onlar için bir bağış ve bir büyük mükafat vardır. İlla الذين ve amilus Belki de sen ona bir hazine indirilseydi veya onunla beraber bir melek gelseydi demelerinden ötürü sana vah yolunan ayetlerin bir kısmını terk edeceksin. Ve bu yüzden ruhun daralacaktır. İyi bil ki sen ancak bir uyarıcısın. Allah'la her şeye vekildir. <gülüyor> for them.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 قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم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 kim dünya hayatını ve zinetini istemekteyse işlerinin karşılığını orada onlara tam olarak veririz ve orada onlar hiçbir zarara uğratılmazlar ben...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 فَنارٌ مَوعِدُهُ وَلَن تَكُونُ فِي مِرْيَةٍ إِنَّ الْحَقَّ قَوْلُ وَلَكِنَّ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 ذي باه Onlar Allah'ın yolundan alıkoyan ve onu eğri göstermek isteyenlerdir. Ahireti inkar edenler de onlardır. <gülüyor>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 İşte onlar kendilerini ziyana uğrattılar. Uydurmakta oldukları şeyler de kendilerinden kaybolup gitti. Ula'ikellezîne <gülüyor> khasirûn Şüphesiz onlar, ahirette en çok ziyana uğrayanlardır. <gülüyor> İnanıp da güzel işler yapan ve Rablerine gönülden boyun eğenlere gelince, işte onlar cennet ehlidir. Onlar orada ebedi kalırlar. İn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 مَن نُري فَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ أَلَيْسَ تَسْتَوِي fela <gülüyor> Andolsun biz Nuh'u kavmine elçi gönderdik. Onlara ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım. Ve lekad arselnâ Nuh'an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 وَيَا قَوْمِ لا أس Ey kalmayım ben onları kovarsam beni Allah'tan kim korur düşünmüyor musunuz boya <gülüyor> kal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 Yoksa bunu uydurdu mu diyorlar? De ki, eğer onu uydurduysam günahım bana aittir. Fakat ben sizin işlediğiniz günahtan uzağım.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 اَلَا اِنْ Kendisini rezil edecek azabın kime geleceğini ve sürekli bir azabın kimin başına ineceğini yakında bileceksiniz.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 Dedi ki, gemiye binin. Onun yüzüp gitmesi de, durması da Allah'ın adıyladır. Şüphesiz ki Rabbim çok bağışlayan, pek esirgiyendir. وَقَالَوْ <gülüyor> كَبُوا فِيْغَا بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرِغَا وَمُسَاهَا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 وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحُ لِبْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلِينَ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 119. قالنا عاصب اليوم من أمر الله إلا من رحم 110. وحال الموج فكان من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 Du Vaayım bu kom. Nu Rabbine dua edip dedi ki: Ey Rabbim. Şüphesiz oğlum da ailemdendir. Senin vaadinse elbette haktır. Sen hakimler hakimisin. وَلَا دَانُوْحُ الرَّبَّهُ فَقَالَ رَبِّ اِنَّ بِنِي مِنْ اَحْلِي وَاِنَّ وَعْدَكَ الْحَقِّ Bakalı Rabb, min azli inna al anta Allah buyurdu ki, ey Nuh.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 إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إن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 قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكم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 قيل يا نوح بقب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 Bana karşılık sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim beni yaratandan başkasına ait değildir. Hala aklınızı kullanmıyor musunuz? <Gülüyor>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 Why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 Ah! Ondan başka taptıklarınızın hepsinden uzağım. Hadi hepiniz bana tuzak kurun. Sonra da bana mühlet vermeyin. Ne? Ben benim de Rabbim sizin de Rabbiniz olan Allah'a dayandım Çünkü yürüyen hiçbir varlık yoktur ki o onun terçeminden tutmuş olmasın Şüphesiz Rabbim dost doğru yoldadır İ <gülüyor> m an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 Emrimiz gelince Hud'u ve onunla beraber iman edenleri tarafımızdan bir rahmetle kurtardık. Onları ağır bir azaptan kurtuluşa erdirdik. <gülüyor> İşte ad-ı kavmi. Rablerinin ayetlerini inkar ettiler. Onun peygamberlerine asi oldular ve inatçı her zorbanın emrine uydular. Ve <gülüyor> Onlar hem bu dünyada hem de kıyamet gününde lanete tabi tutuldular. Biliniz ki ad kavmi Rablerini inkar ettiler. Şunu da bilin ki Hud'un kavmi ad Allah'ın rahmetinden uzak kılındı. Ve <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Semud kavmine de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 وَإِنَّ ثَمُودَ أَنْخَأَ غُمْصَالِحَا قَال هو أنشأكم من الأرض واستعم ركم فيها فستغفرو ثم توم.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 And then hand hey.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 Altyazı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 وَيَا قَوْمِ ذا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 zulmedenleri de o korkunç ses yakaladı ve yurtlarında diz üstü çöke kaldılar. واخذ <Sessizlik> الذين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 إِنَّ ثَمُودَ كَانُوا رَبًّا غُمَّ أَلَمْ بِالَّذِينَ ''Selam'' dediler. O da ''Selam'' dedi ve hemen kızartılmış bir buzağı getirdi. <Sessizlik>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 İbrahim'in karısı olacak şey değil, ben bir koca karı bu kocamda bir ihtiyarken çocuk mu doğuracağım, bu gerçekten şaşılacak bir şey dedi.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 İbrahim'den korku gidip kendisine müjde gelince, Lut kavmi hakkında bizimle mücadeleye başladı. Rahim, cidden yumuşak huylu, bağrı yanık, kendisini Allah'a vermiş biriydi. <gülüyor> Melekler dediler ki,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 One day. ''Veleyse minkum raculun Dediler ki, ''Senin kızlarında bizim bir hakkımız olmadığını biliyorsun ve sen bizim ne istediğimizi elbette bilirsin.'' ke benim size karşı koyacak bir gücüm olsaydı veya güçlü bir kaleye sığınabilseydim dedi. Oh!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 Sabah vaktidir. Sabah yakın değil mi? Aa! أصرف أهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا إن مرأتك. إنهم مصيبها ما. Emrimiz gelince oranın altını üstüne getirdik ve üzerlerine balçıktan pişirilip istif edilmiş taşlar yağdırdık. I Taşlar Rabbin katında işaretlenerek yağdırılmıştır. Onlar zalimlerden uzak değildir. <Gülüyor>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 قَال ينَا قَوْمِي اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ Kavmim. Ölçüyü ve tartıyı adaletle yapın. İnsanlara eşyalarını eksik vermeyin. Yeryüzünde bozguncular olarak dolaşmayın. Minseniz Allah'ın helalinden bıraktığı kar sizin için daha hayırlıdır. Ben üzerinize bir bekçi değilim. diler ki ey şuayb babalarımızın taptıklarını yahut mallarımız hususunda dilediğimizi yapmayı terk etmemizi sana namazınla emrediyor oysa sen yumuşak huylu ve çok akıllısın qul ya şuayb aṣna ورو كما يبدو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 woman. وَمَا öfik illa bil La. Aleyk teğt kaltu Ey kalmim. Sakın bana karşı düşmanlığınız.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 Rabbinizden bağışlanma dileyin sonra ona tevbe edin muhakkak ki Rabbim çok merhametlidir müminleri çok sever. Estağfiru <gülüyor> Rabbakum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 Takut mu var akım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 117. سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب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 Sanki orada hiç barınmamışlardı. Biliniz ki Semud kavmi Allah'ın rahmetinden uzak olduğu gibi Medyen kavmi de uzak oldu. <gülüyor>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 Sirav'ın kıyamet gününde kavminin önüne düşecek ve onları çekip ateşe götürecektir. Varacakları yer ne kötü yerdir. Ya <gülüyor> Kudumu Onlar burada da, kıyamet gününde de lanete uğratıldılar. Onlara verilen bu armağan ne kötü armağandır. <Sessizlik>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 Onlardan kimi bedbahttır, kimi mutlu. Yawme ye'ti la nefsun illa bi'innih Femin hum şakiyun ve sa'in Bedbahat olanlar ateştedirler. Orada onların öyle feci nefes alıp vermeleri vardır ki. Fama lüzin şakufa fi nari lhom fi hazafiru ve shahim. Rabbinin dilediği hariç, onlar gökler ve yer durdukça o ateşte ebedi kalacaklardır. Çünkü Rabbin istediğini hakkıyla yapandır. Altyazı <gülüyor> M.K. Aşağı Rabbuk yurid Mutlu olanlara gelince Onlar da cennettedirler Rabbinin dilediği hariç Göküller ve yer durdukça onlar da orada ebedi kalacaklardır. Bu bitmez, tükenmez bir lütuftur. <gülüyor>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 فلا أتك في مرياتي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 وَلَوْ لَا كَرِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ Şüphesiz Rabbin onların her birinin amellerinin karşılığını onlara tam olarak verecektir. Çünkü Rabbin onların yapmakta olduklarından haberdardır. Ve O halde seninle beraber tevbe edenlerle birlikte emr olunduğun gibi dost doğru ol. aşırı da gitmeyin. çünkü o sizin yaptıklarınızı çok iyi görendir. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغر إن zulmedenlere meyletmeyin sonra size ateş dokunur sizin Allah'tan başka dostlarınız yoktur sonra yardım göremezsiniz <gülüyor> Gündüzün iki ucunda, gecenin de ilk saatlerinde namaz kıl. Çünkü iyilikler, kötülükleri giderir. Bu, öğüt almak isteyenlere bir hatırlatmadır. وَاَقِمِ <gülüyor>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 zalimi Halkı iyi olduğu halde Rabbin haksızlıkla memleketleri helak etmez. Rabbim dileseydi, bütün insanları bir tek millet yapardı. Onlar ihtilafa düşmeye devam edecekler. وَلَوْشَاءَ <gülüyor> رَبُّ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 ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لا أملأن جهنم من الجنة وأنت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 وَجَاءَكَ <Sessizlik> İman etmeyenlere de ki, elinizden geleni yapın, biz de yapmaktayız. وَقُلْ لِلَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ Bekleyin. Şüphesiz biz de beklemekteyiz.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 كريم على وامرضك بوف في صدق الله العظيم Yusuf Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Elif Lam Ra Bunlar apaçık kitabın ayetleridir. Bismillahirrahmanirrahim Elif Lam Anlayasınız diye biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik.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 ويعلمك من Ant olsun ki Yusuf ve kardeşlerinde almak isteyenler için ibretler vardır <gülüyor>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 Yarın onu bizimle beraber kıra gönderdi bol bol yesin, içsin, oynasın. Biz onu mutlaka koruruz. <gülüyor>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 o oh.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 وَكَانَ لِكَ erginlik çağına erişince ona hükmetme ve ilim verdik işte güzel davrananları biz böyle mükafatlandırırız <gülüyor>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 Zalimler iflah olmaz dedi. Zalimler iflah olmaz dedi. Zalimler iflah olmaz قال معذ الله إن هو أحسن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 وهم بها لولا İkisi de kapıya doğru koştular. Kadın onun gömleğini arkadan yırttı. Kapının yanında onun kocasına rastladılar. Kadın dedi ki: Senin ailene kötülük etmek isteyenin cezası zindana atılmaktan veya elen verici bir işkenceden başka ne olabilir? 118. قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك Yusuf, asıl kendisi benim nefsimden murad almak istedi, dedi. Kadının akrabasından biri şöyle şahitlik etti. Eğer gömleği önden yırtılmışsa, kadın doğru söylemiştir. Bu ise yalancılardandır. Kâle hî râvedetnî وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو Eğer gömleği arkadan yırtılmışsa, kadın yalan söylemiştir. Bu ise doğru söyleyenlerdendir. وَاِنْ كَانَ قَم۪ي سُبُقُدَّ مِنْ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّابِ Kocası Yusuf'un gömleğinin arkadan yırtılmış olduğunu görünce kadına, ''Şüphesiz'' dedi, ''Bu sizin tuzağınızdır. Sizin tuzağınız gerçekten büyüktür.'' <gülüyor> Ey Yusuf sen bundan olanları söylemekten vazgeç. Ey kadın sen de günahının affını dile. Çünkü sen günahkarlardan oldun. Yusufu <Gülüyor> arıtta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 Üstün bir melektir. Ve lemme semyat bi وَآتَتْ لَوَاحِدَةٍ مِّنَ النَّاسِ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 Rabbi onun duasını kabul etti ve hilelerini ondan uzaklaştırdı. Çünkü o çok iyi işiten, pek iyi bilendir. Basta.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 وَدَخَلْنَا مَعَ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 Sonra bunun ardından saklayacaklarınızdan az bir miktar hariç o yıllar için biriktirdiklerinizi yiyip bitirecek yedi kıtlık yılı gelecektir. Oh! Sonra bunun ardından da bir yıl gelecek ki o yılda insanlara Allah tarafından yardım olunacak ve o yılda sıkacaklar. Sümme ye'ti min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 وقال الملك توني به.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 قَالَ مَا خَطْبُكُمْ إِذْ رَأَيْتُمْ نُوحًا يُسْعَفُ عَنِ النَّاسِ قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ Yusuf dedi ki, Bu, Aziz'in yokluğunda ona hainlik etmediğimi ve Allah'ın hainlerin hilesini başarıya ulaştırmayacağını herkesin bilmesi içindir. Zalike liya'leme enni lem bil gaybi ve La Allah, la yehdi